İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri, Hayal Tacileri programıyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz Belçika dönem başkanlığına Devral'da Avrupa Birliği'nin 1 Temmuz'u itibariyle bunu konuşacağız. Konuğumuz İktisadi Kalkınma Vakfı uzmanı Çağdaş Özenmiş. Çağdaş hoş geldin. Teşekkür ederim sana. Önce hızlıca bir gündemimize bakalım ondan sonra konumuza ve tamam. sana dönelim. E, gündemin ilk maddesi Hakkari ve Van'daki çatışmalarda 7 asker şehit oldu. Bu Kürt sorunuyla ilgili olarak ve daha genel olarak aslında e, bölgede yaşanan sorunla ilgili olarak ölü sayısı her geçen gün artıyor. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce Soli özelle ile konuşmuştuk. Türkiye'nin dış politikasını yürütmeye çalışırken çizdiği bu kırmızı çizgiler belirlemeye çalıştığı hassasiyetler bir taraftan belirlenmeye çalışılırken bir taraftan her gün ölü sayısı evlere geliyor, evet. haberleri geliyor. Bu bir problem olarak devam ediyor. Avrupa Parlamentosu üyesi Metin Kazak Bulgar parlamenter tarafından Türkiye-AB Ticari ve Ekonomik ilişkiler raporu açıklandı. Türkiye'nin eylül, Türkiye'nin kriz karşısında performansı övülürken kadınların iş gücüne katılımı düşük bulundu raporda. Ayrıca Orta Doğu ve Afrika ile ticaretin yoğunlaşması, Rusya'nın dış ticareti ilk sıraya yükselmesinin neden ve sonuçların araştırılması için bir çalışma yapılması istendi. Eylül ayında parlamentoda oylanacak bu rapor. Kabil Konferansı liderlerin katılımıyla 20 Temmuz'da yapıldı. E, ABD Başkanı Barack Obama bu konferanstan çok büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Avrupa Birliği ve IMF e Tarafından kurulan fondan Macaristan'daki bütçe açığının düşürülmesi amacı da yardım sağlanması kabul edilmedi. Ve Macaristan'daki ekonomik durum kötüye gitmeye devam ediyor. Ve Macar hükümeti de yeni bir kemer sıkma önlemleri almayı kabul etmedi. Bakalım oradaki durum nasıl olacak? Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Catherine Ashton dış gezilerine 8 Temmuz'da başlamıştı. Türkiye'ye de gelmişti. 20 Temmuz'a kadar devam etti ve Gazze'de Gazze sınırının açılması çağrısında bulundu. Bu da ne kadar etkili olacak bilmiyoruz tabi. AB'nin dış politika açısından e, ne kadar etkin olabileceğini tabi sorguluyor bu. Evet bir sınav niteliğinde olabilir. Avrupa e, Birliği tarafından Lisbon Antlaşması uyarınca kurulacak dış eylem servisinin maliyetinin 55 milyon avrodan fazla olacağı tahmin ediliyor ve işte Eylül, Ekim ve Aralık ayında ...faaliyete geçmesi halinde de yaklaşık 7 milyar avroluk bir bütçeyi yönetecek bu servis ve ne kadar işler olacağı da tabii yine zaman gösterecek. Meclis Genel Kurulu'nda temel kanun olarak görüşülen terörle mücadele kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısının birinci bölümü kabul edildi. Hı hı. Bu şu demek taş atan çocukların hapse girmesi yönündeki düzenleme de değişikliğe gidildi ve çocuklara özgü kurallar çerçevesinde yargılanmaları kabul edildi. Yedinci çerçeve program bu Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir program. Burada proje çağrıları 20 Temmuz'da açıklandı. Projelere toplam 6.4 milyar avro fon sağlanacak. Yine Avrupa Birliği'ne baktığımızda Fransa, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Litvanya'nın üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle 2010 yılı doğrudan tarım desteklerinin erken ödenmesini önerdiklerini gördük. Geride bıraktığımız bir haftanın. Gündemini bu şekilde evet. özetleyebiliriz. Şimdi e, 1 Temmuz tarihinde Belçika Avrupa Birliği dönem başkanlığı görevini İspanya'dan Devrandı. devraldı. Hı -hı. Bu dönem başkanlığı nedir? Öncelikle istersen bir çerçeve çizelim, onun üzerine konuşalım. Tabii onunla ilgili kısaca bilgi verelim. E, 6 aylık periyotlarla dönem başkanlığı yürütüyor ülkeler. Dönem başkanlığı sürecinde o ülkenin başbakanı sanki e, AB'nin de başıymış gibi gerçi Lisbon Antlaşması ile birlikte 1 Aralık'tan itibaren AB Konseyi başkanlığı makamı da getirildi. Ee, yine de o ülkenin hükümeti, kabinesi AB içinde önemli bir yere sahip oluyor ve AB'nin politikalarını yürütülmesinde büyük bir öneme sahip oluyorlar. Şimdi dediğin gibi Belçika bu görevi devraldı İspanya'dan Macaristan'a devredecek serinin sonunda. 1 Aralık 2009'da Lisbon'un yürürlüğe girmesiyle Üçlü Dönem Başkanlığı sistemi gerçi 2007'den beri defakto olarak uygulanıyordu. Fakat e, AB Antlaşmalarına girmiş oldu. Bu Üçlü Dönem Başkanlığı'nın ilk sınavını da bu ülkeler veriyor. E, Belçika Dönem Başkanlığı programı 16 Haziran'da kabul edildi. 25 Haziran'da da basına tanıtıldı. Kısaca istersen evet. onlardan madde madde bahsedelim. E birincisi e tabiatıyla şey krizden çıkışın ve e, ekonomik büyümeye dönüşün tekrar sağlanması. Bu zaten uzun süredir dönem başkanlıklarında Vaz ilk önceliği, önceliği. vazgeçilmez oluşturuyor. İkincisi sosyal gelişmenin teşvik edilmesi ve yoksulluğa karşı mücadele. 2010 yılının AB konseyi tarafından e, yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele ile olarak ilan edildiğini Hatırlatalım evet. bu kapsamda. Ee, üçüncü öncelik iklim ve çevre müzakerelerin canlandırılması. Bununla da bir cümleyle hemen e, Birleşmiş Milletler Kanku Zirvesi'nden ve Nagoya Konferansı'nın döneminden bahsedelim. E, bunlardan önce çevre ve iklim konusu daha da önem kazanacak ABP üyesinde. E, dördüncü öncelik adalet, güvenlik ve özgürlük alanının denileştirilmesi. Stokholm programına tabii ki burada da referans veriliyor. E, beşinci sırada AB'nin küresel etkinliğinin arttırılması. Biraz önce sen de gündemi okurken zaten Catherine Ashton'un Gazze'de e, temaslarda bulunması gibi. Hem AB'nin küresel platformda görünürlüğünün arttırılması. Bunun aslında iki ayağı var. Birincisi AB diplomatik yapısının oluşturulması. İkincisi de biraz önce bahsettiğimiz AB'nin artık küresel bir aktör olduğunu iyice ortaya çıkarılması Burada bir parantez açıp şeyi söyleyebiliriz Mayıs ayının başlarında Akil Adamlar raporu açıklanmıştı <gülüyor> bu Avrupa projesi 2030 evet, başladı evet, bir rapordu Ve Orada da e, söylenen Avrupa Birliği 2030 yılına geldiğimizde Ya marjinalleşen bir bölge olacak Ya da küresel bir aktör olacak evet. Hatta, e, Sanıyorum artık Dönem başkanlığı programıyla da küresel aktör Olma yolunda en azından bir niyet beyanı var Evet, evet. E, Son olarak da Altıncı e, öncelik bütçe Komitoloji gibi alanlarda Lisbon Antlaşması'nın öngördüğü yeni düzenlemenin uygulanmasının sağlanması. Biraz önce dediğim gibi Lisbon'un girurluğuna girmesi 2009 sonu ilk dönem başkanlığı İspanya'ya denk geldi. Ama belki İspanya'nın bahaneleri vardı. Yani ilk olması itibariyle ama Belçika aynı tolerans gösterelim mi onu bilemiyoruz. Çünkü Belçika dönem başkanlığını devrettiği zaman Macaristan'a. Bu yılın sonunda Lizbon antlaşmasının yürürlüğe girmesinin üzerinden yaklaşık 13 ay geçmiş evet. olacak. Ya bu da ciddi bir süre. Tabii artık yeni sayılmayacak. Evet evet, yeni sayılmayacak. İstersen istersen Belçika dönem başkanlığını 3 aşamada inceleyelim. Hem AB açısından da önemi var. İkinci olarak Belçika açısından da önemi var. Çünkü Belçika'nın içinde bulunduğu evet, siyasi ortam o, o çok önemli. 3. olarak da Türkiye bundan nasıl etkilenebilir? ilkinden biraz önce de aslında bahsettik yani kavatlarıyla Lisbon çok önemli Lisbon bir dönüm noktası ama gerçekten bir dönüm noktası olabilecek mi yani Lisbon tamamıyla Uygulanda bir hale gelecek mi Evet o çok önemli yoksa müktesebatdaki herhangi bir katman olarak kalacak evet, mı Evet sadece öyle kalacak mı ee, dediğimiz gibi üç üçlü başkanlık sistemi yürürlüğe giriyor ya. Yani da resmi olarak artık yürürlüğe giriyor. Bu ne kadar yürütülebilir bir sistem? Bir de iki önemli görev var tabii Lizbon birlikte gelen. Biraz önce bahsettiğimiz AB Konseyi Başkanlığı Farmahpo yürütüyor. Ee, bir de dışişleri ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği Catherine Ashton yürüttü. Bu görevler AB'nin etkinliğinin artırılmasını sağlayabilecek mi? Önemli bir soru. Evet. evet. Bu üçlü başkanlığın, üçlü başkanlık sisteminin verici sınavlardan biri de bu aslında. Şimdi e, burada insanın aklına tabii şu soru geliyor. Hermann e, Van Rompuy konsey başkanı, Catherine Ashton dış temsilci, evet. e, parlamento başkanı var, komisyon başkanı var, dönem başkanlığını yürüten ülkenin Dışişleri bakanı var. E, var. Söz konusu Türkiye olduğu zaman Fransa var, Almanya var. Dolayısıyla hani aklınıza Avrupa Birliği ile ilgili bir soru geldiği zaman... ...acaba biri ne demiş diye baktığınızda en azından 8-9 kişinin... Hani kisincirin lafı ben kimi arayacağım evet. AV deyince. Ee, ikinci olarak da Belçika'yı kendi içinde inceleyelim. Çünkü dönem başkanını o yürütecek. Ama Belçika özel bir periyot geçiriyor şu anda. Zor bir dönem. Evet. Belki. Biliyorsun Nisan ayında Lothar 3. kez istifa etti. Haziran'da seçime gittiler... 13 Haziran'da yapılan seçimlerde de ayrılıkçı olarak bilinen Flama ittifakı evet. birinci parti oldu. İkinci parti de Sosyalistler. Valon Partisi. Valon de. Partisi oldu. Şimdi o iki partinin arasındaki fikir uyuşmazlığı muhtemel bir koalisyonun ne zaman kurulacağı <gülüyor> üzerindeki soru işaretlerini arttırıyor. Son seçimlerde yanlış hatırlamıyorsam çok uzun sürmüştü Evet. koalisyonun evet. kurulması. Yine bu şekil... Bu sefer de, de yani uzun sürecek gibi görünüyor. Ama e, Başbakan Lötem her ne kadar seçimler olmuş olsa da yeni bir hükümet kurulması gerekiyor. Yeni bir kabine oluşması gerekiyor. Ama Başbakanlığını sürdürüyor AB dönem başkanlığı e, süresince. Ve bunu her fırsatta dile getiriyor. Yani Belçika'nın içinde bulunduğu durum AB dönem başkanlığına, dönem başkanlığı programına halel getirmeyecek diye. Hı hı. Bunu sürekli söylüyor. E, Komisyon başkanı e, da. Belçika'ya olan güveni sürekli yineliyor. Yani sonuçta Belçika tecrübeli bir ülke tabii. 12. kez <gülüyor> yürütüyorlar bu görevi. Dolayısıyla bu dönem başkanlığı Belçika'dan iyi bilen yok herhalde. Evet, zaten Barroso da aynı şeyi söylüyor. Yani kendini AB'ye adamış daha çok adamış bir ülke yok. Evet diyor. Belçika biliyorsun ilk 6 ülkeden birisi zaten. Kurucu ülkelerden. Kurucu ülkelerden biri. bütün kurumlara ev sahipliği yapan bir ülke. Evet. Şimdi dönem başkanlığı önceliklerinde saydıklarını bir daha göz önüne getirirsek Ekonomik kriz iklim değişikliğiyle mücadele işte Küresel bir aktör olma gibi evet. Çok zor konular aslında bunlar hani 6 ay içerisinde tabii ki de Bir anda çözülmesi çok zor ama Belçika'nın içinde olduğu Sorunları da düşündüğümüzde Belçika'nın sırtında bir yük olacaktır bu Evet Ya bu görevi Layıkıyla getirip getiremeyecek mi O bir soru işareti evet. şu anda ee, Bu seçimler de, e, bu soru işaretini güçlendirdi. Yani evet. Flaman İttifakı'nın birinci sırada gelmesi. E, geçen gün bir yerde okumuştum. Çok hoşuma gitti. O deve verin Flamanların liderinin Lideri. devrimle olmasa bile evrimle ülkeyi bölmek istediği. Evet. Yani artık bu baya baya konuşuluyor Belçika'da. Bölünme. Çünkü esas sorun bir dil sorunu var. Evet. Ayrıca onun dışında kuzeyde yaşayanlar Flamanca konuşanlar Flamanlar, bir de güneyde yaşayan Fransız konuşan Valonlar. Bunların arasında ciddi bir ekonomik sorun var çünkü evet. ekonomik gelişmişlik düzeyleri farklı. Çok ciddi bir sorun var. ve Krizle birlikte de ee, daha çok süvvan etmek zorunda kaldılar güney evet. bölgesini, Valon bölgesini. Hı hı. E bu da kuzeydeki Flamanları. Bayağı rahatsız ediyor Evet bu e, işte geçtiğimiz yıllarda yine İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından Düzenlenen toplantılardan birine Belçikalı bir senatör gelmişti yine, Peters. <gülüyor> Onunla e, bu konuları konuşma fırsatımız olmuştu e, Temel rahatsızlığın O da aynı Senin e, ifade ettiğin gibi Valonları Flamanların kazancıyla Beslemek zorunda evet. kaldığı Ve bunun da ciddi bir problem yarattı Tabi buna ek olarak dil sorunu da var Yani dışarıdan baktığımızda küçücük bir ülke ama bölünmenin de eşiğinde aslında. Yani aynı sorun aslında İtalya'da da var. Yani Kuzeyli Güney'in gelişmişlik düzeyi farklı. Ama Belçika'da dediğin gibi ona ilaveten başka şeyler de var. Bazı şeyleri çözemediler yıllar boyunca ve şimdi bu çıkıyor. Evet. Acaba burada Avrupa Birliği Belçika'yı bölmek istiyor gibi bir saptan da <gülüyor> Neyse onu soru işareti olarak bırakabiliriz. Başka açıdan da önemli. Yani Belçik Brüksel AB'nin başkenti, NATO'nun başkenti aynı evet. zamanda. Yani Brüksel'in Belçika'nın bölümü ise çok şey gibi... Çok büyük değişiklikleri çok büyük beraberinde getirebilir. Evet. İstersen burada kısa bir şarkı arası verelim. Onun arkasından Türkiye ile ilgili gelişmelere değerlendirmeye devam ederiz. Tamam. Şimdi... Let's not talk falsely now. The hours get. Getting... Of you, while all the women came and went, and there for the servants too. Outside in the distance, a white captive growl, to riders were approaching. the wind began to howl. Brian Ferry'den All Along the Watchtower şarkısı geldi. Evet e, şimdi konumuza Türkiye açısından devam edelim. Belçika dönem başkanlığı ve e, AB Türkiye ilişkileri bu dönem başkanlığı süresinde kalan artık 5 aylık sürede nasıl evet. ilerleyecek? Yani şimdi e, dönem başkanlıkları tabii önemli müzakere yürütmesi açısından. Biraz önce bahsettik. E, önceliklerden bir tanesi dış politikada görünümün arttırılması. E, bunun bir ayağı. Diplomatik servis. ikinci ayağı da katılım müzakereleri. Hı. Şu anda Hırvatistan bizimle birlikte müzakereleri yürütüyor. Hırvatistan bitirmek üzere. Son fasılları da açtı evet. biliyorsun. Ee, biz de gıda güvenliğini İspanya dönem başkanlığının son gününde... Tek başlık olarak. <gülüyor> tek başlık olarak e, açtık ve açabileceğimiz 3 başlık kaldı. Gerçi İspanya dönemine bayağı umutlu girmiştik. Evet. Zapatero ile Erdoğan'ın birlikte yürüttüğü... Ee, Medeniyetler İttifakı projesi e, Onun dışında İspanya'nın müttefik dost ülke olması 3-4 başlık açılabileceği Konuşuluyordu Ocak ayında Güzel, ee, günlerdi. <gülüyor> Güzel günlerdi Ama sadece bir başlık ki O da e, son gün Son gün evet ki, e, Teknik süreci baya hızlandırarak Normalde bir ayda 40 günde yapılacak işleri 15-20 günde hallederek e, Gıda güvenliği ve tenel bitki sağlığı Başlığı açıldı e, ...açılabilecek üç başlık kaldı. Ki diğerleri Güney Kıbrıs ve Fransa sebebiyle bloke. Evet. Biliyoruz. Şimdi onu sorgulamak lazım. Şimdi oldu ya o üç başlık açıldı. İstersen şimdi daha geniş bir çerçeveye oturtup... Tabii, o, ...onun tabii, üzerinden... Tabii. Şimdi tabii. ...35 başlıkta yürütülüyor evet, ile. evet. Gıda güvenliğiyle beraber biz zaten 13 başlık açmış 13 oldu. Olduk. Biri geçici olarak kapatıldı. Evet. geçici olarak kapatıldı. Şimdi e, 14 başlık... ...zaten Fransa ve Güney, Güney Kıbrıs tarafından bloke ediliyor Aha. bir tane başlığı zaten hiç saymaya gerek yok yani diğer başlıkları bir başlık e, işte dediğin gibi de açılabilecek üç tane başlık kalıyor zaten geriye e şimdi e, o üç başlık da açıldı diyelim şimdi Belçika var arkasına Macaristan geliyor evet. bu e, üçlü dönem başkanı ilk üçlü dönem başkanlığı da tamamlanmış oluyor bu şekliyle yani baktığımız hani mütakerlin hızı hızı işleyiş hızı da bu zaten değil mi hı hı. Belçika ve Macaristan dönem başkanlığında AB biraz e, hani şapkayı önüne koyup düşünecek. Yani düşünmesi gerekiyor. Türkiye ile ilgili ben nasıl bir politika belirleyeceğim. Çünkü bu üç başlık açıldıktan sonra artık Türkiye'nin Türkiye'ye e, Türkiye karşı ne yapabileceklerini konuşmak durumunda kalacaklar. E, teknik olarak müzakereler bitecek mi? Çünkü bir tek onları Açabiliyorduk, Açtık. Nihayete mi edeceğiz? Ama Diğerleri kapalı. Onları açamıyoruz. Ee, dediğim gibi bu durumda AB'nin Türkiye'ye yönelik politikasını iyice belirlemesi gerekecek. Evet, o yüzden geçti. Macaristan ve Belçika dönem başkanlığı önemli bir sınav olacak. Evet, geçtiğimiz hafta genişlemeden sorumlu komisyon üyesi evet. Stefan Füle ve evet. Catherine Ashton Türkiye'deydi. Bu Balkan siyasi diyaloğu için. İstanbul'da ziyarette bulunmuşlardı ve orada işte bu müzakerelerin hızını artıracağız. Daha ivme kazandıracağız. Bunu yapmak zorundayız şeklinde bir açıklamada bulundular. İşte genişleme sürecinin devam edeceğini, Türkiye'ye verilen taahhütler olduğunu, Türkiye'nin de işte e, taahhütlerinin yerini getirmesi halinde bunların olacağını. Hani bildiğimiz aslında 2005'ten beri veya 2004'ten beri duymaya ezberlediğimiz artık herkesin bildiği. Hatta o kadar çok duyuldu ki artık unutulmaya başlandı. Değişim böyle bir tarafı da var. Şimdi böyle bir kapsamda Avrupa Birliği'nin resmi olarak en azından söylem olarak müzakereleri sürdürmek istediğini varsayabiliriz. Ama aslında müzakere süreci teknik olmaktan ziyade Daha siya siyasi, siyasi bir, bir süreç. Süreç işte Bulgaristan ve Romanya'nın katılım sürecinde bunu, evet. buna şahit olmuş. Keza Hırvatistan'da da aynı şekilde. Yani Hırvatistan tarafında da ciddi bir irade var aslında. Hı -hı. Yani 3 Ekim 2005'te Hırvatistan ve Türkiye beraber açmıştı başlıkları. İki tarafın temsilcisi de Brüksel'deydi. Hırvatistan'ın baş müzakerecilik görevini yürütecek politikacısı elinde bir çalışma programıyla gelmişti. Bir kitapçıkla ve bu kitapçık herkese dağıtılmıştı. Ve o kitapçıkta 2011 bir üyelik yılı olarak verilmişti. Bugün 2010'un ortasındayız ve müzakere sürecini tamamlamak üzere Hırvatistan. Yani aslında olaya iki taraflı bakmak gerekiyor. Hem Türkiye hem Avrupa Birliği tarafından. AB tarafında yine bu dönem başkanlığı kapsamında asıl süreci tıkayan olaylardan bir tanesi de konulardan bir tanesi de Kıbrıs. Muhakkak. Yani e, olay biraz da Kıbrıs sorununa gelip dayanıyor. E, Belçika'nın burada nasıl bir etkisi olabilir? Tabii o da tartışmalı. Evet. Yani dönem başkanlıklarının e, hangi ülke tarafından yürütüldüğü, müzakereler açısından önemli tabii. Ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bizim şu ana kadar en çok fasıl açtığımız, 3 fasıl dönem başkanı da Almanya dönem evet. başkanı. Bironi. <gülüyor> evet Fransa'da bile. İki, başlık, İki başlık açıldı Çok uh, umutlu bir şekilde girdiğimiz İspanya dönem başkanında sadece bir başlık açıldı Yani bu bir aslında Ölçüt değil evet. Bu bir ölçü değil ee, Olur ya belki de Belçika dönem başkanında O kalan üç başlık birden açarız Onu bilemeyiz tabii. Yani. Tabii üç başlık açılırsa da ondan sonra süreç nasıl işleyecek evet. O da ayrı bir tartışma evet. konusu O, o esas tartışma Tabii bir taraftan da Birleşmiş Milletler kapsamında Kıbrıs'ta kapsamlı müzakereler devam ediyor hı hı. Ee, Buradan bir sonuç alınmadan kapsamlı müzakereler bitmiştir. Ve BM kapsamında böyle böyle bir sonuç çıkmıştır. Efendim federasyon olur, evet. ayrılık olur veya bir daha hiç müzakere etmeme kararı gibi bir şey olabilir. Hı hı. Bugünkü onu sürdürdüğümüz. Ama böyle bir sonuç çıkana kadar Türkiye'den Kıbrıs sorununa yönelik bir adım atmasını beklemek de siyaseten ve diplomatik olarak çok anlaşılır değil. Çok evet. gerçekçi de değil. Evet. Yani benim e, kişisel görüşüm bu. Ben de öyle olduğuna inanıyorum. Evet. E, Belçika dönem başkanlığı kapsamında hem Belçika açısından hem Avrupa Birliği açısından hem Türkiye açısından baktık. Avrupa Birliği gündemindeki çok önemli konulardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri ile de bağlantılı olarak açık semalar anlaşmasıydı. Evet ondan kısaca bahsedelim. Kalan süremizde istersen Kalan süremiz bu anlaşma de... nedir neleri kapsar? Şöyle başlayalım aslında AB bünyesinde 2010 yılında ulaştırma politikasına değil iki konu öne çıktı. Birincisi... ...senin de dediğin gibi açık semalar anlaşması... ...Open Skies ABD ile AB arasındaki... ...ikincisi de bu... ...Efer e, kül bulutu... E, ...krizi sebebiyle... ...Avrupa'nın yaşadığı büyük sıkıntı... ...sonucunda tek Avrupa sahası... ...Single European Sky dedikleri... E, ...unsurun tekrar... ...ön plana çıkması, tekrar bu konudaki... ...büzakelerin e, devam etmesi... Open Skies nedir? Open Skies anlaşması 30 Nisan 2007 yılında imzalanıyor ABD ile AB arasında. Sivil havacılık anlaşması bu. iki ülke, iki kıta arasında diyelim artık. Evet, Abi iki kıta arasındaki uçuşların daha rahat yapılabilmesi, daha az sınırlamaya tabi tutulması için bu anlaşma niye gündeme geldi? Çünkü 24 Haziran Perşembe günü geçtiğimiz ay bu anlaşmayı ikinci aşamaya Taşıyan protokol imzalandı. İkinci aşama ile birlikte e, ilk aşamadaki unsurlar biraz daha genişletilmiş oldu. E, çevre gibi, yakıt gibi, e, yeşil teknoloji gibi alanlarda yani sadece ekonomik değildi. Bu alanlarda da daha çok işbirliği, daha çok koordinasyon taahhüt edildi iki taraf tarafından. E, bunun dışında. Açık semalar anlaşması ile ilgili yani bu anlaşma e, ekonomik olarak bir şeyler getirdi mi? Ön, elimizde bir veri var mı? Ona bakarsak 2008'in Mart'ında yürürlüğe girdi açık semalar anlaşması. Yani birinci aşama için bahsediyorum. Evet. Mart'ında yürürlüğe girdi ki bu krizin zirvede olduğu dönem. Evet. Yani aslında tam da bir ölçü değil bu. Ama buna rağmen 2007 Nisan-Haziran dönemi ile 2008 Nisan-Haziran yani tam anlaşma yürürlüğe girdikten Sonraki 2-3 dönem. aylık dönemi incelediğimizde bu yüküden arasında bile %8'lik bir fark var. Yani AB ile ABD arasında yapılan uçuşlarda %8'lik bir artış söz konusu. Bu ciddi bir sayı tabii Rekabetçiliği de artırıyor tabii. Rekabetçiliği de artırıyor. 5. E, ve 7. özgürlük adıyla bilinen iki unsur. Yani e, kabaca tarif edersek bir Avrupalı hava yolunun e, ABD ile Avrupalı olmayan bir ülke atıyorum. İşte Norveç olabilir. Hırvatistan Pero olabilir. olabilir. E, aslında bir uçuş yapması. E, tabii çok önemli bir özgürlük. Bu. Evet. Rekabet açısından çok ciddi, çok ciddi şeyler şey. getiriyor. Evet. Ee, karşı çıkanlar da Karşı çıkanlar yani. da oluyor. Müzakereler çok uzundu zaten. Yani ikinci aşamaya geçilmesi yönündeki müzakereler çok uzun sürdü. Neden? E, çünkü iki tarafta. Bazı konularda çok çekimsel kaldı ki hala çekimsel. Özellikle mülkiyet konusunda. Tabii. Yani bir Avrupalı'nın e, Avrupalı firmanın ABD'lilerce e, sahip olunması ve aynı şekilde tam tersi iki tarafında çekimsel olduğu bir konu. E, bir de ABD'deki başkanlık seçimleri tabii etkili oldu. Bu müzakere sürecinin uzamasına sebep oldu. Evet şimdi ortaya çıkan durumda daha rekabetçi uçuş koşulları evet. olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin üye olmasıyla beraber daha fazla Türkiye'nin gündemine geleceğini düşünüyoruz evet. konunun. Belçika dönem başkanlığını ve müzakere sürecini takip etmeye ve tartışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayal tacirleri. Pour les noirs.